och erin l-hakka, hakkan, varzukna t-tibqa, och erin l-battelja, battelja, varzukna xinabe. Och jag ärnna mimme jestemi, och jag ärnna amin. kaulja fajet, och jag ärnna xsene, och jag ärnna birahmedke fi, bilmiyor ama önemsemiyor. Ben kısaca duayı son kısmını anlatayım size. Allahümme ernel hakkı hakkan verzuknet tiba'ah diyor. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak göster. Demek ki bazı suretlerde hak kişilere batıl görünebilirmiş. Hak gelir ama o insanlar o hakkı batıl görebilirmiş. O hakkı ne yapabilirmiş? İnsanlar batıl görebilirmiş bazı durumlarda bazı durumlarda insanlar kendilerine gelen hakkı batıl zannedebilirmiş biz Allah'a dua ediyoruz ya Rabbi bizi böyle bir ifsada böyle bir zulme böyle bir helake götürme bir hak geldiği zaman biz onu hak olarak görelim bugün olduğu gibi Allah'ın dinini ...tevhid dinini, la ilahe illallah dinini ve onunla amel etmeyi haricilik, bidatçilik, tekfircilik görenler gibi olmayalım. Hakkı hak olarak verelim. Bakın muhaliflerimiz bugün hakkı batıl olarak gördükleri için bize tabi olmuyorlar. Bizim dinimize tabi olmuyorlar. Bizim yolumuzu izlemiyorlar. Bizim menhecimize tabi olmuyorlar. Çünkü onlar bu hakkı batıl görüyor. Demek ki bazı durumlarda insanlar hakkı batıl görebilirmiş. Verzukna ittiba ve bizi o hakka uymakla rızıklandır. Hakkı görmek bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Hakkı görmek bir şey ifade etmiyor. Bazı durumlarda insan hakkı görür, hakkı bilir, hakkı sarılır ama ama O hakka tabi olamaz. O haktan mahrum kalır. O haktan mahrum kalır. O doğruya uyma noktasında mahrum kalır. İşte ya Rabbi, biz hakkı gördük. Ona uyarak, ona tabi olmak istiyoruz. Biz ona tabi olalım, ona ittiba edelim hakka, sen bizi bununla rızıklandır diye Allah'a dua ediyoruz. Ve erinel batıla batıla ve batılı da ...bize batıl olarak gösterir... ...zira bazı durumlar durumlarda... ...bazı durumlarda... ...ki çoğu zaman... ...batıl hak suretinde... ...görünebilir... ...şeytan surete haktan görünebilir... ...demokratların dini... ...irca dini... ...tevhid dini gibi görünebilir... İnsanlar demokrasiye ve onunla... ...amel etmeye... ...tevhid diye sarılabilir... ...batılı hak olarak görebilirler... Ancak biz Allah'tan ne istiyoruz? Ya Rabbi bize batılı batıl göster. Yanlışlamaya batılı hak olarak görüp de ona tabi olmayalım. Gerçekten bu en üzücü durumdur. Bir insanın başına gelebilecek en büyük felakettir arkadaşlar. Düşünün bir batıl var ortada siz o batıla o batıla hak diye sarılmışsınız. Sımskıya sarılmışsınız. O batılın Hak zannettiğiniz için gerekirse o batıl uğruna o batıl uğruna canınızı feda edersiniz. Malınızı feda edersiniz. Bütün vaktinizi o batıl uğruna feda edersiniz. Ama yaptıklarınız tamamen boştur. وَجَعَلْنَا مِمَّا يَسْتَبْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ حَسَنَةً Bu da Zümer suresinden bir ayet. Bizi hakkı dinleyen kelamı, kavli dinleyen ve onun en güzeline uyanlardan kıl diyoruz. Bugün inşallah güzel bir dersimiz var. İhlas diyeceğiz. Hem alimin hem de müteallimin yani hem öğrencinin hem de öğretmenin mutlak surette üzerlerinde taşıması gereken vasıf niyet ve ihlastan başladık. Allah izin verirse gerçekten güzel bir ders işleyeceğiz. İhlas dersi ilimde İhlasın önemi diyeceğiz ilimde. İhlasın önemi diyeceğiz. Benim Elcami isimli kitapta sevdiğim en çok sevdiğim bölümlerden bir tanesidir bu. Dedik ki ilim talebinde bir menheç vardır. İlim talebenin talebinin bir keyfiyeti vardır. Bu keyfiyet mutlak surette hem alimde hem de müteallimde. Yani hem hocada hem de öğrencide bulunması gereken bir keyfiyettir. Ve bunlardan ilki işte halis niyet yani ihlaslı niyettir. Bir önceki dersimizde niyetten bahsettik. Bu kalbin, kalbin nesili? Azmet mesili değil mi? İkiye ayırdık. Niyeti ikiye ayırdık. Ve dedik ki bir amelleri diğer amellerden ayıran niyet yani namaz kılacaksınız Nafile namaz mı? Farz namaz mı? Hangisine niyet ederseniz amelinizin karşılığında göreceğiniz odur. Hangisine niyet ederseniz amelinizin karşılığında göreceğiniz odur. Birinci niyet bu. İkinci niyet ise niyet edilen merci cinsinden Allah için mi? Bir kadın için mi? Bir erkek için mi? Bir dünyalık mal için mi? İşte ilimde ihlas arkadaşlar. Bu ikincisi ile ilgilidir. Allah Subhanahu ve Teala Omaru Miru Illa li Allahs mukhlesina, Låt din dinahna, och de som gör salatan och zaka, och det är din dinahna. De har endast libir ett Allah, ve att göra lafzatullah'tan sonra gelmiş yani marifeden sonra gelmiş hal gelmiş. O halde ihlaslı bir hal üzere Allah'a ibadet edeceksiniz diyor Allah subhanahu ve teala. Lafzatullah nedir arkadaşlar? Marifedir değil mi? Hem de marifelerin en marifesidir. Marifeden sonra gelen ise nedir? Haldir değil mi? O halde muhlisine burada nedir? Haldir. Onlara ne emredildi? İbadet emredildi ancak İhlas hali üzere bir ibadet emredildi. İhlas üzere yapılacak ibadetler emredildi. Ve zelike dinul kayyem. Ve zelike dinul kayyem. İşte dost doğru din. Kayyem olan din budur. İhlaslı bir şekilde Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadet etmektir. Dost doğru din. Dinin tamamı sanki neden ibadettir? İhlas üzere ibadetten ibarettir. Bir başka ayet, bir başka ayet kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lehuddin. Yine hal gelmiş de ki bana emredildi. Allah'a ibadet etmem emredildi. Allah'a ibadet etmem. Peki hangi halde ibadet edeceğim ben? Hangi halde ibadet edeceğim? İhlaslı bir şekilde Allah'a ibadet edeceğim. Hangi halde? İhlaslı bir şekilde Allah'a ibadet edeceğim. Eyüp i Sahtiyani diyor ki arkadaşlar, Eyüb-i Sahtiyani amel edenlerde niyetin ihlas üzere olması bütün amellerden zordur. Amil kimselerde ihlas üzere amel etmek bütün amellerden zordur. Yani namaz kılacaksınız namaz kılacaksınız, namazda ihlaslı olmak bütün amellerden zordur diyor. Oruç tutacaksınız, oruçta ihlaslı olmak, oruç tutmaktan daha zordur. İnfak edeceksiniz, infakta ihlas sahibi olmak, infak etmekten daha zordur. Cihad edeceksiniz, cihatta ihlas sahibi olmak, cihad etmekten daha zordur diyor Eyüp Es-Sahdiyani. Süfyan Es-Sevri diyor ki arkadaşlar, Onlar yani sahabe yani tabi'in siz amelleri nasıl öğrendiyseniz siz amelleri nasıl öğrendiyseniz onlar da onlar da ihlası bu şekilde öğrendiler. Siz namaz kılmayı nasıl öğreniyorsanız onlar da ihlası bu şekilde öğreniyorlar. Siz oruç tutmayı nasıl öğreniyorsanız onlar da oruçta ihlaslı olmayı o şekilde öğreniyorlar. Yine bazı alimler demiş ki amel etmeden önce amelde ihlas sahibi olmayı öğren. Yani sen namaz mı kılacaksın? Namaz kılmadan önce ihlas sahibi olmayı öğren. Sen oruç mu tutacaksın? Oruç tutmadan önce ihlaslı bir şekilde oruç nasıl tutulur? İhlası öğren. O halde ilim talebesi de ilim talep etmeden önce ihlası öğrenmek zorunda. Hoca Ders vermeden önce ihlası öğrenmek zorundadır arkadaşlar. Peki nedir ihlas? Allah'ı, Allah, Allah Subhanahu ve Taala'ya halis kılmaktır ibadetleri. İbadetleri şirk amellerinden uzak tutmaktır. İbadetleri şirk amellerinden uzak tutmaktır. Nedir ihlas? Ameli şirk bulaşıklarından temizlemektir. Bir ameli sadece ve sadece Allah için yapmaktır. O halde ilim talebesi işine öncelikle ihlastan başlamak zorundadır. İhlası öğrenerek başlamak zorundadır. Nasıl ihlas sahibi olunacağını öğrenerek işe başlamak zorundadır. Nasıl ihlas sahibi olunacağını öğrenerek talebe ne yapmak zorunda? Derse başlamalıdır. Herhangi bir ilim tahsil etmeden önce, Arapça, fıkıh, hadis, tefsir, usul veya herhangi bir ilim tahsil etmeden önce yapmanız gereken yapmanız gereken önce ihlası öğrenmektir. Ki Süfyan et sevri ne demişti? Onlar ibadetleri öğrendiği gibi ihlası öğreniyorlardı. Arkadaşlar ihlas sahibi olmak amelin kesin bir şartıdır. Kesin bir şartıdır. Bir amelin Allah katında makbul olması için İhlas onun kesin şartıdır arkadaşlar. Bir amelin Allah katında makbul olması için ihlas nedir? Kesin bir şarttır. Allah Subhanahu ve Teala kulde ki şöyle buyuruyor. Kulde ki inne ma ene basherun Ben ancak sizin gibi bir beşerim. Yuha ileyye enma ilahukum ilahu vahid. Bana ancak bana ancak ilahınızın Tek bir ilah olduğu emrediliyor. Kev suresi 110 bu ayet. Femen kâne rabbihi. Her kim ki Rabbine kavuşmak istiyorsa fel Amel işlesin. Amelen salihan. Salih amel işlesin. Ve la yushrik bi ibadeti rabbihi ehada. Ve Rabbine ibadetinde de Hiç kimseyi ortak koşmasın. Arkadaşlar bu ayet çok önemli ayet. Bunu mutlaka ezberleyin. Bir amelin kabul edilebilmesi için iki şart vardır. Bu iki şart bir arada barınmazsa o amelin kabul edilmesi söz konusu değildir. Nedir bu şartlar? Bu şartlar ayetin başında fe li amel işlesin amelen salihen. Salih amel işlesin. Ne işlesin? Salih amel işlesin. Salih amel işlesin. Demek ki Salih amelden kasıt Allah Subhanahu wa Taala, budgivna Salih amelden Kasıt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Emrettiği Det Yani sünnete uygun Olan är Salih amelden Kasıt nedir? Sünnete uygun Olan är Men de amelen de är hans ord, får inte råd. Muslim hade inte? Muslim hade inte? Muslim hade inte? Muslim O iş bizim dinimize uymazsa, bizim emrimize, bizim üzerinde bulunduğumuz yola uymazsa, fahu rad dun, merdudun, gayrımakbulin, merduttur, makbul değildir. O halde amelin ilk şartı, sünnete uymak. Nereden çıkardık bunu? Ayetin başından, ayetin ilk cümlesinden. Feli amel, amelen salihan. Devamında diyor ki, "Wala yushrik bi ibadet Rabbihi aha da, wala be ibadeti Rabbihi Rabbihi ahada Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın Rabbine ibadette ise hiçbir şey ortak koşmasın işte ayetin bu bölümü de dersimizin konusu olan ihlasla alakalıdır. İhlasla alakalıdır. İhlas kulun bütün amellerinde sadece ama sadece Allah'ın rızasını istemesi Allah'ın rızasını gözetmesi, Allah'tan başka hiçbir gaye, hiçbir hedef gözetmemesidir. Amellerini Allah'tan gayrısı adına yapmamasıdır. Allah'tan gayrısı adına yapılacak her türlü niyeti terk etmesi, yani bir nevi şirk bulaşıklarından amellerini temizlemesi gerekir. An Ebi Hureylete radiyallahu anh, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ta'ala, Allah ta'ala, jag är ägarens skurkare från shirk. Vem gjorde en verksamhet, shirkade i honom med mig, utan att han lämnade Allah subhanahu wa taala, kusse i det här hadeetet, Rasulallah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa taala från, så här, naklarar han Allah subhanahu wa taala, ben är ortak koşulanların en müstahnisiyim. En uzak olanıyım. Kim bir amel işler de amelinde herhangi birini bana ortak koşarsa ben ortak koştuğuyla amelin e, onu baş başa bırakırım. Taraktuhu ve şirkehu şirkiyle ortak koştuğuyla onu baş başa bırakırım. Yani onun yardımcısı ben değilim. Onun fayda göreceği ben değilim. Onun fayda göreceği ben değilim. O kim için amel işlediyse amelinin mükafatını ondan beklesin diyor Allah Subhanahu ve Teala. İbni Kayın diyor ki ameller dört çeşittir. Bir tanesi makbuldur, Üç tanesi merduttur. Bir tanesi makbuldur, Üç tanesi merduttur. Makbul olan her iki şartı da yerine getirendir. Hem sünnete uyandır hem de ihlas üzere hareket edendir. Makbul ibadet hem Allah'ın emrettiği gibi hem de Allah için yapılan ameldir. Hem Allah'ın emrettiği gibi yapılan amel hem de Allah'ın Allah için yapılan ameldir. Makbul ibadet nedir? Budur. Bunun haricindeki ise makbul ibadet değildir arkadaşlar. Diğer üçü yani sünnete uygun olmayan ama ihlasla yapılan bir amel makbul değildir. İşte günümüzdeki sufilerin yapmış olduğu birçok amel. Günümüzde sufi ehlinin yapmış olduğu birçok amel. Bunlar ihlas üzere olsa da adam sadece Allah'ı razı etmek için birçok amellerde bulunuyor. Ancak sünnete uygun olmadığı için Allah'ın emrine uygun olmadığı için vahye mutabık olmadığı için bu amel kabul edilmeyecek. Veya sünnete uygun olsa da sünnete uygun olsa da ihlastan uzaksa yine bu amel ne olmayacak? Kabul edilmeyecektir sahibinden arkadaşlar. Peki <gülüyor> peki ilim öğreniminde ilim öğreniminde kişi ihlaslıysa bunun alameti nedir? Yani biz bir ilim talebesinin İhlaslı olup olmadığını anlayabilir miyiz? Veya siz kendinizin ihlaslı olup olmadığını anlayabilir misiniz? Evet anlayabilirsiniz. O halde dersin bundan sonraki kısmını herkes kendi nefsi için bir düşünsün. Kitap okuyan, ilim tahsil etmeye çalışan, ilimle uğraşmaya çalışan herkes, herkes dersin bundan sonraki kısmını bizzat kendi nefsi adına dinlesin. İlim talebinde ihlasın ölçüsü vardır ve alametleri vardır arkadaşlar. Ölçü öğrencinin Allah'tan başka hiçbir şeyin, hiçbir varlığın rızasını kabul etmemesidir. Alametleri ise bir, ilim talebesi hevasına uygun konuşmaz. İlim talebesi hevasına uygun konuşmaz. Yani kendi nefsinden konuşmaz. Bence, benim düşünceme göre, benim zannıma göre şeklinde başlayan bir cümlesi yoktur ilim talebesinin. Böyle bir cümlesi yoktur ilim talebesinin. Bu ancak ehli bir dattan ya da fasık kimselerden veya ehli sünnetten uzak bidat ehli fırkalardan sadır olan bir ameldir. O halde Kişi, kişi nefsine uyuyorsa Allah ve Rasulünün indirdiğine değil de nefsine uyuyorsa bilin ki bilin ki bu amel ihlas üzere yapılan amel değildir. Bu ilim talebi ihlas üzere yapılan bir ilim talebi değildir. İkincisi ameldir arkadaşlar. Talebe amel ediyorsa, öğrendiğiyle amel ediyorsa bu onun ihlasının alametidir. Ancak amel etmiyorsa, öğrendiğiyle amel etmiyorsa bu onun ihlâssız olduğunun bir göstergesidir. Allah Subhanahu ve Teala "Festaqim kemâ umirtâ ve men tâbe meâk ve lâ tadğâ innehû bimâ ta'melûne basîr." Emrolunduğun gibi dostur ol. Sen ve sana tabi olanlar emrolunduğun gibi dostur ol. Ve <gülüyor> haddaşmayın. Hiç şüphesiz Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görendir buyuruyor Hud suresi 112'de yani emrolunduğun gibi ilim tahsil ettiğin ilim tahsil ederken Allah'ın emirlerini öğreniyorsun Allah'ın nehilerini öğreniyorsun değil mi? Bu emirleri öğreniyorsun o halde yapman gereken festaqim buna istikamet bunun üzerinde istikamet sahibi olmaktır. Bunun üzerinde ne yapmaktır? İstikamet sahibi olmaktır. Şayet sen Öğrendiğinle amel etmiyorsan bu senin ihlasız olduğunun bir göstergesidir. Allah subhanehu ve Teala başka bir ayette ye yellezina amanu lima taquluna ma la tafalun kemuratan indallahi an taqulu ma la tafalun. Ey iman edenler niçin yapmayacağınız şeyleri söylersiniz? Yapmadığınız şeyler söylemeniz Allah katında oldukça büyük bir kızgınlık Alametidir buyuruyor Allah subhanahu ve teala. Yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında nedir? Oldukça bir büyük bir kızgınlık sebebidir, kızgınlık vesilesidir buyuruyor. O halde ilim talebesi yapmadığını değil, bizzat yapacağını öğrenecek, yapmayacağını değil. Üçüncü şart arkadaşlar, ihlasın göstergesi. Üçüncü şart öğrendiğini tebliğ etmesidir. Kişinin ne yapması? öğrendiğini tebliğ etmesidir. Kişi öğrendiğini tebliğ etmiyorsa, öğrendiğini tebliğ etmekten uzaksa, öğrendiğini tebliğ etmekten uzaksa, öğrendiğini neşretmiyorsa, öğrendiğini yaymıyorsa, öğrendiğini diğer insanlara öğretmiyorsa bu da kişinin ihlastan uzak olduğunun bir göstergesidir. Tam tersi, şayet kişi öğrendiğini neşrediyorsa, öğrendiğini anlatıyorsa, öğrendiğini anlatmaya çalışıyorsa, neşretmeye çalışıyorsa Bu doğunun ihlaslı olduğunun bir alametidir. Kendisi değildir belki de ihlassızdır. Ama onun alametidir. Allah Subhanahu ve Teala "Ve iz akhadha Allahu mīsaqa allazīna ūtūl-kitāb letubayyinanahu lin-nāsi wa Allah Subhanahu ve Teala kitap ehlinden bir misak almıştı. Bir söz almıştı. İlim ehlinden, ilmi öğrenenlerden, ilmi talip edenlerden, talep edenlerden bir söz almıştı. Neydi bu söz? لَتُبَيِّنَنَّهُ <gülüyor> لِنَّاسِ Bunu insanlara açıklayacaksınız. Şayet bir ilim öğrendiyseniz bunu insanlara açıklayacaksınız. Bunu insanlara beyan edeceksiniz. وَلَا <gülüyor> تَكْتُمُونَ Ve onu gizlemeyeceksiniz. Ve onu ne yapmayacaksınız? Gizlemeyeceksiniz. Bu da ilmin kesin bir şartıdır. İnnellezine yektumuna ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'd ma bayaynahu lin nas fil kitab ulayke yel'anuhumullah ve yel'anuhum el la'inun illa ellezine ta'buu ve aslihu ve bayinu fa ulayke etubu alayhim ve ene et-tewabur rahim. Hiç pesiz ki şu kimseler yani biz beyineleri ve apaçık olan hidayeti kitapta insanlar için açıkladıktan sonra, bunu indirdikten sonra, onu gizleyenler var ya ulaike işte onlara yel yel'anuhumullah Allah lanet eder ve yel'anuhumun la'inun ve lanet ediciler hepsi lanet eder. İmam Mücahit diyor ki, lanet ediciler yeryüzünün haşeratlarıdır diyor. Bu ayette geçen lanet ediciler yeryüzünün nesidir? Haşeratıdır. Onlar Bu ilmi gizleyen alimlerden dolayı, ilmi gizleyen alimlerden dolayı yeryüzünde kuraklık baş gösterdi. İlmi kıtmadan insanlardan dolayı yeryüzünde kuraklık baş gösterdi. Ve yeryüzünün haşeratı bundan dolayı ilmi gizleyenlere lanet eder diyor İmam Mücahit. Ve ayetin devamında innellezine tabu ve ve beyinu 3 şart getiriyor arkadaşlar. Tövbe, ıslah ve beyan. Tövbe, ıslah ve beyan. Bu iş üç şart. Olmadığı sürece Allah'ın onları bağışlaması söz konusu değil. O halde her günahın ayrı bir tövbesi vardır arkadaşlar. Konu haricinde bir şey söyleyeyim. Her günahın ayrı bir tövbesi vardır. Her gelişi güzel tövbe günahlara bağışlanmasına vesile olacak bir tövbe değildir. Şayet kişi Allah'a karşı şirk günahını işliyorsa bu kimsenin tövbesi o şirkten beri olmasıyla mümkündür. Sadece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesiyle kesinlikle mümkün değildir. Konu haricinde bu kitapta olmayan bir bölüm. Yani kişi Allah'a şirk koşuyorsa, müşrikse müşrikse Bunun sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi bir tövbe değildir. Onun tövbesi kendisini ıslah etmesi yani şirkten beri olmasıyla mümkündür. Dedik ki arkadaşlar ilimde ihlasın alametleri vardır. Bir kişinin hevasına uymaması. Birincisi bu. Kişi hevasına uymayacak. İkincisi ameldir dedik. Üçüncüsü ise üçüncüsü ise neşretmek. İlmi yaymaktır dedik. Dördüncüsü ise sabretmektir arkadaşlar. Dördüncüsü neymiş? Sabırmış. Sabır da ihlasın alametlerindendir. Sabırlı bir ilim talebesi görüyorsanız bu talebede ihlas alametlerinden bir alamet vardır. وَاسْبِرْ اَلَا مَا اَصَابَكَ اِنَّ min مِنْ اَزْمِ الْعُمُورِ Allah Subhane ve Teala Allah Subhane ve Teala Çünkü İlim talebesi bu yola girdiği zaman başına birçok musibet gelecek. dünyevi olarak birçok musibetle karşı karşıya gelecek. Yeri geldiği zaman aç kalacak. Yeri geldiği zaman uykusuz kalacak. Yeri geldiği zaman insanlar tarafından kınanacak. Ya sen ne boş şeylerle uğraşıyorsun. Vallahi ben Müslümanların evinde kitaplığı görüp yazık değil mi bu kadar kitaba para vermeye günah değil mi şeklinde kınayan kınayıcılar gördüm. Bütün vaktini ilme verdiği için rızgını doğru dürüst temin edemeyen, bundan dolayı da oldukça fakir bir hayat yaşayan talebelerin kınandığını gördüm. Ama, ama vas bir alama esabek başına gelene sabret. Eğer talebe tüm bunlara sabrediyorsa, uykusuzluğa sabrediyorsa, açlığa sabrediyorsa, fakirliğe sabrediyorsa, kınanmaya sabrediyorsa, bu da onun Nesidir? Ee, i̇hlaslı olduğunun alametlerinden bir tanesidir. O halde hemen kendinize bakın. Hevanıza mı uyuyorsunuz, nastara mı? Öğrendiklerinizle amel ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Öğrendiklerinizi insanlara anlatıyor musunuz, anlatmıyor musunuz? Ve bu yolda sabır gösteriyor musunuz, göstermiyor musunuz? O halde bu dördü sizde varsa siz ihlas sahibisiniz. Ancak bu dördü yoksa siz. İhlas sahibi değilsiniz. Üzülerek söyleyeyim ki Türkiye'de ilim talebi, ilim talebesi olanlarda bu dört şartı bulmak neredeyse mümkün değildir. Derse oturuyorsun, gece namazını anlatıyorsun. Öğrenciye gece namazını anlatıyorsun ya da nafile orucu anlatıyorsun ya da Sabretmeyi anlatıyorsun ya da dilini muhafaza etmeyi anlatıyorsun. Bir Ramazan boyunca ders işledik değil mi? Hadislerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerini işledik. Neydi bunlardan birisi? Dile sahip çıkmaktı. Ki bu dersimiz defalarca ama defalarca yayınlandı. Vallahi ben bu dersten sonra diline sahip çıkan daha bir kişi görmedim. Bu dersten sonra diline sahip çıkan bir kişi görmedim. Ya da bunu öğrendikten sonra öğretmeye çalışan görmedim. Vallahi bu bizim ihlas eksikliğimizden kaynaklanıyor. Ve bundan dolayı biz Allah katında mutlak surette sorumlu olacağız. Bu bölümü de geçtikten sonra arkadaşlar, bu bölümü de geçtikten sonra <gülüyor> zaten anlatan benim. Anlatan, yok yok benim benim. Ee, anlatan ben olduğum için Sözler bana ait. Bu bölümü de geçtikten sonra diyoruz ki Allah amel, e, ilim öğreniminde ve diğer ibadetlerde halis niyetin fazileti. ilim öğreniminde ve diğer ibadetlerde halis niyetin fazileti. Yani ihlaslı amel etmenin fazileti nedir? Birincisi Allah'ın amele kabul etmesidir bundan başka bir fazilet olmasa bu bize yeter yani namaz kılıyorsunuz ihlas üzere namaz kılıyorsunuz ihlas üzere namaz kılıyorsunuz birinci alacağınız ecir nedir Allah sizden bu ameli kabul edecektir sünnete uygunsa bu fazilet yeter bu fazilet yeter bu nedir fazilet yeter Bunun haricinde bir fazilet olmasa dahi sadece bu fazilet yeter. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki onlar Rablerine dönecekleri için yapmakta olduklarını, kalpleri ürpererek yaparlar. Mü'minun suresi 60-61. İyi dinleyin arkadaşlar. <Sessizlik> onlar bir şey yapacakları zaman yapmakta olduklarını kalpleri ürpererek yapar. Hazreti Ayşe bu ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Diyor ki: "Burada amel yapanlar hırsızlar mı? İçki içiciler mi? Ya Resulma. Bir amel yapıp kalbi korkarak amel edenler kimdir bunlar? Ya Resulallah. İçki içenler mi? Hırsızlık yapanlar mı?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "La. La ya ya bintü's Sıddıq." La ya binti Siddiq. Ey sütunuzu, hayır onlar değil. Onlar oruç tutanlar, namaz kılanlar, zekat verenler. Bununla beraber Allah amellerimizi kabul etmeyecek diye de korkanlardır diyor. Subhanallah. Dikkat edin, çok önemli arkadaşlar. Korkuyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, sadaka veriyorlar, ilim tahsil ediyorlar gerekirse. Ancak Ancak yaptığımız kabul olacak mı olmayacak mı diye de kalplerinde bir korku var. Ve bundan dolayı da hayır işlerinde, hayır işlerinde koşuyorlar, yarışıyorlar. Hayır işlerinde ne yapıyorlar? Koşuyorlar, yarışıyorlar. İhlasın, ihlaslı amel etmenin birinci fazileti neymiş arkadaşlar? İhlaslı amel etmenin birinci fazileti Allah'ın amelleri kabul etmesiymiş değil mi? Allah ihlas üzere yapılan ameli ne yapar? Kabul eder. Hiçbir şey olmasa bu tek başına yeter. İkincisi ise ihlasın karşılığı nedir? İki ders öncesini hatırlayın. Başarı ve hidayettir. İhlasın karşılığı nedir? Başarı ve hidayettir. Hatırlarsanız, ilmin bir vehbi boyutu, bir de kesbi boyutu olduğunu söylemiştik. Kesbi boyutla vehbi boyutu ulaşılır demiştik. Ve orada, orada وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim yolumuzda cihad edenler, bizim için cihad edenler, işte biz yollarımıza, onlara eriştiririz. Le nehdiyennehum diyor. İki tane tekit vardı burada. Mudari fiilin başındaki lam tekit bilir. kesinlikle demektir. Muzari fiilin sonundaki nun, nunun tekit yine tekit için gelmiştir. Le nehdiyennehum. Biz onları mutlak surette hidayete erdireceğiz. Kimi? Fina ihlaslı. Yani bizim yolumuzda hareket edenleri. Yani bizim yolumuzda hareket edenleri. Bizim için İhlas üzere amel edenleri biz yollarımıza eriştireceğiz. İşte ilimde ihlas, senin hidayet bulmanı sağlar. Hani dersin başında söyledik ya, hakkı hak görmek, batılı da batıl görmek. Vallahi ilim tahsil edip, hakkı batıl, batılı hak olarak görmek mümkündür. Bundan ancak, ihlas ile böyle bir sondan, böyle bir sapkınlıktan, böyle bir dalaletten ancak İhlas üzere hareket edilirse ihlas üzere hareket eder, edilirse ee, kurtulunur. Yoksa bundan kurtulmak nedir? Arkadaşlar mümkün değildir. Yine bir başka ayet, yine bir başka ayet diyor ki Allah Subhanahu ve teala eğer eğer in yurida islahen yuveffiqillahu yuveffiqillahu eğer onlar ıslah dileseler Allah onları muvaffak kılar. Onlar eğer ıslah dileseler Allah onları muvaffak kılar. Onların arasını muvaffak kılar. Yani ıslah bir işte ee, dikkat ederseniz arkadaşlar bir önceki derste demiştim ki niyet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Buna karşılık Allah'ın rızasını aramak veya Allah'ın E, hayrını, ıslahını irade etmek, rızasını irade etmek geçer, geçer demiştim. Bakın burada eğer onlar niyetlerinde ıslah sahibi olurlarsa, yani halis olurlarsa, niyetleri salah, yani ihlas üzere olursa, Allah onları muvaffak kılar diyor. Allah onları muvaffak kılar diyor. Evet, idi. Bir başka, bir başka şey, İhlas'ın faydası İhlas'ın bir başka faydası Saat suresi 38'de geçiyor arkadaşlar. Şimdi düşünün karşımızda bir düşman var. İsmi şeytan. Öyle bir düşman ki insan insanoğlunu çok iyi tanıyor arkadaşlar. Kime nasıl yanaşabileceğini çok iyi tanıyor. Zengin'e nasıl yanaşacak? Fakir'e nasıl yanaşacak? Fakir'e Nasıl yanaşacak? Güçlüye nasıl yanaşacak? Güçsüze nasıl yanaşacak? Erkeğe nasıl yanaşacak? Kadına nasıl yanaşacak? Bunların hepsini biliyor. Artı orduları var, orduları. İns ve cins cin orduları var. Ve Allah Subhanahu ve Taala beni bu şeytanla baş başa bırakmış. Dünyaya göndermiş. Sanki zahiren baktığımız zaman bir adaletsizlik var gibi değil mi? Ya Rabbi ben bu şeytanla nasıl baş edeceğim? Ben tek başımayım. Kimsem yok. Ordum yok, gücüm yok ve ben tecrübesizim. Şeytanı bile doğrusu tanımıyorum. Şeytanı bile doğrusu tanımıyorum. Ama şeytan binlerce yıldır insanoğluyla mücadele ede ede ne yaptı? İyice Kavi oldu, güçlü oldu. Bana nasıl yaklaşacağını biliyor. Bana şeytan nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Ben bununla nasıl baş edeceğim? Sen diyorsun ki Ya Rabbi bana şeytanı yen cennete gir. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün mü? Gerçekten böyle bir şey mümkün. Çünkü şeytan bir acziyetini dile getiriyor. Senin kullarının hepsini yoldan çıkartacağım. Ancak ancak onların İhlaslı kullarına, senin İhlaslı kullarına ben bir şey yapamam diyor. İlla ibadeka minhum el muhlesin Onların ihlaslı olanlarına ben bir şey yapamam. O halde ilim talebinde yani amellerde ihlas neyi sağlıyor arkadaşlar? Şeytanın tuzaklarından korunmayı sağlıyor. Siz ilim talebine girersiniz. Bu ilimle mal elde etmeyi hedefleyebilirsiniz. İnsanlar ne kadar güzel biliyorlar desinler diye Bir an için kalbinizden bu geçebilir. Şeytan sizi bu ilimle saptırabilir. İlim tahsil edersiniz edersiniz kitapta, Kur'an'da geçtiği üzere ya kitap yüklü eşek olursunuz belki veya da dilini sarkıtıp soruyan köpek olursunuz. Bunlar Allah Subhane ve Teala'nın kullanmış olduğu tabirlerdir. Ancak bundan korunmak nasıl mümkündür? Bundan korunmak ancak ihlas ile mümkündür. Yine bir başka ayet şey başlık arkadaşlar bu ayet saat suresi 38 idi bu ayet saat suresi 38. ayet idi yine bir başka ilmin ilimde ihlasın daha doğrusu bütün amellerde ihlasın bir başka faydası Yusuf suresi 24. İnnehu min ıbdin al O bizim ihlaslı kulumuzdu diyor. Allah subhanehu ve teala Hz. Hüseyin için ne diyor? O bizim ihlaslı bir kulumuzdu. Bundan dolayı kezalike linasrifü an hüssü vel fahşa biz kötülükleri ve fuhuşu ondan çevirdik. Biz onu kötülüklerden fuhuştan beri kıldık. Kötülüklerden ve fuhuştan kötülüklerden ve fuhuştan Onu uzak tuttuk. İhlasın faydasına bakın. Siz ihlas sahibi olursanız bir güzel kadın size kendisini teklif etse bile ben Allah'tan korkarım diyerek yüz çevirebilirsiniz. Allah ihlasınız sayesinde, ihlaslı olmanız muhlis olmanız sayesinde sizi böyle bir beladan, böyle zor çetin bir imtihandan sizi uzak kılar. İhlasın bir diğer faydası da nedir? Budur arkadaşlar. Hazreti Ömer şöyle diyor. Hak konusunda niyeti halis olan kişiyi Allah hem kendindekine hem de insanlardaki kötülüklere karşı korur diyor. Yani yani eğer hakka uyma konusunda niyetin halis ise hem nefsinin kötülüklerinden hem de e, insanların kötülüklerinden korunursun. O halde ikinci kısmı bir daha özetleyelim. Bir daha özetleyelim. Amelde ihlas sahibi olmak. Yani ihlas üzere hareket etmek bize ne kazandıracak? Bir. Birincisi diğer üçü olmasa bile bu bize yeter. Diğer üçü olmasa bile bu bize yeter. Ecir, fazilet kazandıracak arkadaşlar. Bu birincisi. İhlas olursanız ecir ve fazilet alacaksınız. Allah'ın rızasına kavuşacaksınız. Bu bize yeter. Başka diğer şeyler olmasa bile bu talebe yeter. Ancak Allah subhanehu ve teala bununla birlikte ihlas sahibine başarı ve hidayet de veriyor. Değil mi? Başarı ve hidayet de veriyor. Yani ihlas sahibi başarıya ve hidayete eriyor. Üç, şeytandan korunuyor. İhlas sahibi şeytandan korunuyor. Ve dört, dört ee, insanların şerlerinden ve hilelerinden korunuyor. İnsanların şerrinden Ve hilelerinden ne yapıyor? Korunuyor. İşte ihlas sahibi olmanın vermiş olduğu fayda budur. Ve son olarak son konumuz arkadaşlar. Peki ihlas sahibi olunmazsa, niyet kötü olursa bunun tehlikesi nedir? İhlasın faziletleri yanında şayet ihlassız olursan bir de büyük bir tehlike vardır. Çünkü bilgi Eşyanın güzelliğinin ve zıttının çirkinliğiyle bilinmesiyle açığa çıkar. Yani mesela bir bilgi elde edeceksiniz. Güzelliğini de öğreneceksiniz, kötülüğünü de. Mesela dışarı çıkmak bunun fazileti varsa evde oturmanın şerrini de öğreneceksiniz. İhlaslı olmanın fazileti varsa ve bunu öğrendiysek, bunu anlattıysak, ihlâssız olmanın tehlikesini de ne yapmamız lazım? anlatmamız lazım. Peki ihlâssız olmanın tehlikesi nedir? Nedir ihlâssız olmanın tehlikesi? Allah'ın rahmetinden uzak kalmaktır arkadaşlar. An Ebi Hurayra'ya radıyallahu anhal قال: قال "Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ta'alleme ilmen kim bir ilim tahsil eder de mimma yubtaga bihi vechüllah azze ve celle Allah Allah'tan başkasını pardon, Allah'ın Allah'ın rızasını veçini gözetirse, bunu isterse, bunu isterse, ona ancak men teallem ilmen mimma yetyubterra bihi vechu'llah azze ve celle la yeteallemuhu illa liyusive bihi aradan Dunya Ona ancak Allah subhanahu ve ta'ala Väck yüzü demektir. mäktig. Yani är rızasını Allah rızasını isterse. Allah rızasını isterse. Anlaşıldı mı? Manası geçiyor. Allah yüzünü isterse şeklinde geçiyor. rasande. Allah är rasande. Allah är rasande. Allah är illa Allah är bihi Allah är rasande. Allah Allah rızası için bir ilim öğrenir ancak bunu sadece dünyadan bir şey elde etmek anjak. öğrenirse bunu ancak dünyadan bir şey elde etmek için öğrenirse öğrenirse lem yecit en cennet Jag har yani reyha anjak. gününde har gününde Cennetin kokusunu dahi alamaz diyor Allah Subhanahu ve teala. Cennetin kokusunu dahi alamaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir başka hadiste arkadaşlar. İnne evvelen nas. İnne evvelen nas. İnsanların ilki. Yukda yevmel kıyameti. Kıyamet gününde hesaba çekilecek insanların ilki. Racülün bir adamdır. Üstuşki de şehit oldu. Fe utiye bihi fe arrava'hu. Ona han verildi. O, Han visste nådens namn. Han visste nådens namn. Han visste nådens namn. Han visste nådens namn. Han visste nådens namn. Sen visste nådens namn. Han ne yaptın? namn. Han visste nådens namn. Han visste nådens namn. Han visste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 Bir ecir bekledin. Neydi beklediğin ecir? Sana ne güzel savaşıyor. Ne güzel cesaret sahibi desinler. Ve denildi de ecre aldın. Ecri aldın yani. Sen bu ecre aldın. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Para mı istiyorsun bununla bu amelle? Paranı aldın. Ecir bitti. İhlas da şuna dikkat edin. Bakın arkadaşlar ben Umde'nin derslerinde işlemiştim. Oradan hatırlayan olursa, dinleyen olduysa o deseri El-Unde Fiyadil Udde isimli kitapta Mücahit sadece ve sadece Allah'ın rızası için savaşa çıkıyor. Sadece Allah'ın rızası için. Burayı iyi dinleyin. Savaşıyor. Savaşıyor. Ganimet elde ediyor. Ganimet nedir? Helaldir değil mi? Ganimetten Ganimetten Kendi payına düşeni alıyor. Alimlerin birçoğu diyor ki Ecrinin 3'te 1'i eksilir. Ganimet alanla ganimeti terk eden arasında fark vardır. Ganimet alanın ecrinin 3'te 1'i eksilir diyor. Bak dikkat edin adamın amelinde rüya filan yok. Sadece Allah rızası var. Sadece Allah rızası var. Ama ne yapıyor? Amelinden 3'te üç, 1 eksilir diyor. Sonuçta sonuçta dikkat edin arkadaşlar. Cesaretli desinler diye sen Allah yolunda cihad ettin. Bunu bekledin. Ecir olarak bunu bekledin. Ve sana verildi de bitti. Ve sana verildi de. Bu bitti. ثم umira bihi sonra emredilir. فسحب على hatta حتى الغيف النار. Ta ki yüzüstü cehenneme atılır o kimse. Ta ki yüzüstü o kişi ne yapar? Cehenneme atılır. Arkadaşlar şimdi bir mücahit Allah yolunda cihada çıktı Allah yolunda cihada çıktı ee, kazandı ganimet elde etti ganimet elde etti bu ganimetten pay aldı bu ganimetten ne yaptı pay aldı alimler diyor ki ecrin 3'te 1 eksilir ecrin 3'te 1 eksilir diyor tamam mı alimlerin bir çoğu bu görüşü kabul etmiş ki benim de tercih ettiğim görüş budur bakın hiçbir riya yok ama sadece dünyalık kaldı. dünyalık kaldı. Tamam mı? Bunun daha geniş açıklamasını öğrenmek için el-umde, fi-edad-l-utte isimli kitabın e, şerhine bakın. Birçok hadis var orada. Orada ben izah etmiştim. O ses kayıtlarını dinleyin inşallah. Tamam mı? Bulabilirseniz. Nerede var bilmiyorum yani. Bizim sitede yok ama diğer yerlerde varsa ona bakın inşallah. Yine hadisin devamında arkadaşlar iki grup daha geliyor. Birincisi ilim talebeden. ilim talebeden. Diğeri ise Ee, şey yapan infakta bulunan aynı şekilde onlara da Allah subhanahu ve Taala, sen ne yaptın deniyor onlar diyor ki ben ilim tahsil ettim diğeri diyor ben sadaka verdim hayır sen şöyle şöyle desinler diye ilim tahsil ettin sen böyle böyle desinler diye sadaka verdin ve denildi sen ecirini aldın bunun haricinde alacağın başka bir ecir Bizden sana yoktur diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Ve bu insanlar ne yapıyor? Yüzüstü cehenneme gönderiyor. Yüzüstü cehenneme gönderiyor. Ve konumuzla ilgili son bir hadis. Gerçekten çok güzel bir hadis. İbn-i Recep el-Hanbeli'nin bu hadis üzerine bir kitabı var. Bani cai'ani ursila fi ghanem ursila fi ghanem bi efsele leha min hersil mer'i alel mani Ve şerefi vi Ve şerefi Lidinihi. vi aç kurt ackurt. aç kurt Koyunlar üzerine gönderildi Türkçesi yok Kardeş kitabın Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Turcesjok. Ne yapar bu iki aç kurt koyunları? Mahveder değil mi? Bu iki aç kurt koyunları ne yapar? Mahveder. Bu iki aç kurt. Kişinin hırsı ve yani mal kazanma hırsı veya şeref kazanma adına ortaya çıkması sırf bunlar için çalışması, çabalaması işte iki aç kurdun koyun sürüsüne verdiği zarardan daha kötüdür. İki aç kurdun koyun mal ve liderlik adına verdiği zarardan çok daha kötüdür. İki aç kurt ne yapar? Bir koyun sürüsüne girdi mi hiçbir şey kalmaz değil mi? Neş Leşten başka hiçbir şey kalmaz. Vallahi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir efse de leha. Bundan daha kötüdür. Bundan daha kötüdür. Kişinin liderlik veya mal adına ortaya çıkması bundan çok daha kötüdür diyor. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Hasan hadis Hasen olduğunu söylemiştir arkadaşlar. Hadisin Hasen ve bu şekilde hadisin tercümesi bende yok. Ben sadece Arapçasından size anlattım. Tercümesi bende yok. Bu şekilde bir hadis olması lazım. Arkadaşlar hadis dünya malına ve dünyevi itibara hırs etmenin din için alındaki koyunları tehdit eden aç kurtlardan daha tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bu hırs oldukça kişinin dini selamette asla olmaz. Aksine kişinin külliyen yok olur. Kişinin dini külliyen yok olur. Tekrar ediyorum. Hadis neyi gösteriyor? Dünya malına ve dünyevi itibara hırs için hırs eden bir kimsenin tehlikesi ağılda, koyunları tehdit eden, aç kurtların tehlikesinden daha fazladır. Kişide bu hırs oldukça kişinin dini asla selamet bulmaz. Bilakis kişi ne yapar? Eee dinini tamamen kaybeder diyor ve bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Benim gerçekten çok sevdiğim hem severek okuduğum hem severek hazırladığım ve severek anlattığım bir dersti. Allah razı olsun dinlediğiniz için inşallah birkaç dakika sonra Usulü Fıkıh dersine başlayacağız. Biraz birkaç dakika dinleneyim Usulü Fıkıh dersine başlayacağız. Velhamdülillah rabbil Alemin.